Saniyelik oldu. Vaftanla vaftirle, rahmete anta Allahumma, salli wa tayyiban fi. mil Mil Allah-u Teala hamd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salatu ve selam olsun. Tekrardan bir cumartesi günü Cenab-ı Allah'ın evlerinden bir vezet toplamaktayız. Cenab-ı Mevla hakkı hak bilip, hakkı oyen batılı, çirkin gösterir, ondan kaçıran Müslümanlar ödeylesin inşallah. Cenab-ı Allah dünya vurgul evi, zahir, batil, maddi manevi, ne gibi sıkıntısız gidesin inşallah. Hı -hı. Hı -hı. Cenab-ı Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi nasip etsin inşallah. Amin Dünyanın herhangi birinde yerinde la ilahe illallah'ın yaşanması için, anlaşılması için, hayatımıza kayın için çalışan gayet son Müslüman kardeşlerimize Cenab-ı Allah rahmetler nasip etsin inşallah. Eminim. Evet, tabi sözle kadar arkadaşlar. Tevbe Suresi'nin kırk birinci ayet Aslında Tevbe Suresi e, daha çok e, ultimatum süresi. Başlarken zaten e, Besmele-i olmadığı tek süredir. Başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyor. Neden başlamıyor? Çünkü besmele şerefe Şerif'e e, rahmet, ve Rahim ismini barındırdığı için yani bu sürede bu sürenin başında ve 30'da da bir ve 40 ayet rahmet yok. Allah'ın rahmet mecihiyle ilgili aslında. Çünkü diğer ayetler bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Allah'ın rahmeti gazabını geçmişte ama tevessülsünde besenle başlamaz. Direkt ultimatum verir. Bu Allah ve Resul'undan e, müşriklere bu bir ultimatondur. 4 ay gezin dolaşın diyor. 4 ay sonra tamam diyor. İş İşit, gitmişti. Yani rahmet bulamazsınız şimdi Tövbe Suresi'nin başlarından. Onun için e, Tövbe Suresi bir yandan böyle de Mekke'nin ve bir yandan münafıklara, Resulü münafıklarla ilgili bir hikayet gelecek. E, konumuz zaten münafıklarla ilgili bir hikayet. Diğer mesele arkadaşlar Tövbe Suresi, savaşların işlendiği, özellikle şimdi biraz sonra ta da, sonuna kadar Tebük Savaşı alakalı işlenen bir süredir. Biz günlük zamanda düneğin derse e, konumuz gıybetti. Düne biz özel bir ders yaptık. Gıybet konusu işledik arkadaşlar. Ben özellikle söylüyorum. E, dünkü dersi bugüne e, aktarmakla alakalı değil ama e, istediğimiz kadar Kur'an-ı Kerim okuyalım. İstediğimiz kadar hadis-i şerifler okuyalım arkadaşlar. Eğer hayatımızda tatbik etmedikten sonra bunun bir manası anlamı olur mu? Olmaz. Yani zaten anlamı, Kur'an-ı Kerim'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı Sözlerin anlamı hayatımıza <gülüyor> tatbik edelim. Hayatımıza tatbik edelim. Daha iyi anlayalım diye usul edilmiş arkadaşlar. Ali <gülüyor> Ali şöyle öyle geldi. Sen öyle çık. Yok yok ben tamam. oturum. Tamam. Tamam. Ya, siz şöyle iyi değişin. Ali ben sağ teşekkür ederim. Siz boş yere bulun artık ben siz. siz. Gençsiniz. Otur, otur, otur, otur. Sen niye kalktın ya? Sen, Sen otur abi. Otur de biz de Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sözleri ve e, Kur'an-ı Kerim hayatımıza tatbik olması amacıyla söylenmiştir. E, dünkü konu gıybetti. Doğru mu Süleyman abi? Evet. Sonra da gıybet konusu işledik. E, Allah oteala gıybet etmeyin diyor ve biz gıybet ediyorsak Cenab-ı Allah İçki içmeyin, kumar anlamayın diyor. Biz içki içmeyin, kumarını Cenab-ı Allah namaz kılın diyor. Biz namaz kılmıyorsak. Cenab-ı Allah şunu yapın, bunu yapmayın derken biz tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bizim hayatımızda. Onun için buradaki amaç, buradaki amaç hayatımıza katlik etmek. Buradaki amaç bu arkadaşlar. Şimdi e, birbirimize karşı gaybet etmişsek, arkamızdan konuşmuşsak. Dedekodu yapmazsak arkadaşlar helallaşalım. Akirete kalmazsın. Onu söyleyeyim. Eğer akirete kalırsa bu sefer işimiz gücümüz yok. Kıldığımız zamazlarım, kıldığımız oruçlarım, kıldığımız yaptığımız iyiliklerim, hasenatlarım. Zaten <gülüyor> kabul oldu mu olmadı mı o da meçhul. Biz Allah'a rahmete yönelik kabul olduğu ümidi var içimizde. Ama her türlü yanlışımızla, her türlü yaptığımız günaha rağmen inşallah kabul olmuştur. Eğer kabul olduysa diyelim. Bu sefer de yani... Bölük pörçük kabul olursa Allah'a rahmeti gereği kabul olursa Farklı. bu sürede ona bir parça, şuna bir parça, buna bir parça yollamayalım arkadaşlar. Akilette ne olacak? Dağıtılacak. Evet. E dağıtılmasın diye, yaptığımız ameller evet. sağa sola bir gitmesin bir diye, bir diye şey arkadaşlar, gıybet yapmayalım. Gıybet, bütün amelleri yiyip bitiren bir hastalıktır. Bütün hastalıkları yiyip bitiren bir hastalıktır arkadaşlar. Aklık, tevim, bir Onun için e, ben kim gıybetli yaptıysam ee, bilmiyorum, özellikle ben söylerim, gıybet yaptığım kişilere. Söylüyorum ben sana gıybet yaptım diye söylerim. Söylüyorum da ben. ee, kim benim gıybet yaptıysa, ben hakkımı e, helal ediyorum. Onu söyleyeyim. Dönde söylemiştim. Hakkım helal olsun kim benim gıybet yaptıysa. Ee, yapabilirsiniz, yapmaya da devam edebilirsiniz gıybetimi. Benden yani akaratta bir şey istemiyor. Yani rahatça aklımda konuşabilirsiniz. Ama şu farkla yaptığınız haram ve günah düşmez. Yani, benim aklımda konuşmanız, ben helal etmem. Allah katında o günah, o haramı yapmaz? Kaldırmaz. Haberiniz olsun. Ben sadece sevgimizden dolayı, kardeşlerimizden dolayı söylüyorum. Yoksa asla böyle bir şey yapmayın. cenab Allah eee kıybet eee etini yemek gibi bir hastalık olanı söylüyor. Ölmüş kardeşin etini yemek. Daha çirkin bir şey. Hiçbir şeyse şey ise işte kıybette böyle kokuşmuş bir şey arkadaşlar. Şimdi eee bazen böyle geçmişteki eee kardeşlerimizden ee, kalbini kıran, kalbini kıran, e, aramızda anlaşmazlık olan, aramızda uyuşmazlık olan bazen sorunlar oluyor. <gülüyor> Kalp Müslümanlar Resulü'nün arkadaşlar. Ee, bu sorunlara e, Allah'ın ve uyguladığı metotla, Yani Kur'an ne diyor? İslam ne diyor? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? E, mezhebi onlar ne diyor bu konu Allah <gülüyor> ne diyor bu konu ondan Onların uygulaması ne? Bizim hayatımız ona göre şekilenecek arkadaşlar. Keyfimize göre değil. Nefsimize göre değil. Çevre faktörlerine göre değil. Ailemiz, akrabalarımız, hanımımız ne arkadaşlar. Allah versiyonu ne demiş? Nasıl uygulanmış bu? Bu şekilde uygulamak lazım arkadaşlar. Şimdi bir e, küçük bir şey anlatacağım. Onunla süreçler derseye başlayacağım. Şimdi bir e, bir arkadaş var. Şimdi bu arkadaş geçmişteki kendine yapılan yanlışlardan dolayı Kendine yapan hastalıktan dolayı, sözüm onu bilemiyorsa, Allah'tan başka kimse Ben dolayı e, devamlı şey, sıkıntı. Ben onları yürüyünce rahatsız söylüyorum, efendim bunlar münafık, bunlar kafir, bunlar şöyle, bunlar böyle. Bunun sebebi ne? bir haksız yapılmış kendisine. Doğru mu? Haksız yapıldığı için bu adam onu sindiremiyor. Sindiremediği için, devamlı ismi bile geçince, adı bile geçince ne diyor? Vay münafıklar, vay kafirler. Aslında müspel insanlar ama ama zamanla da bittiği şey hastalıktan dolayı. Ben de kendisine de dedim ki horoz gibi oldun. Horoz. Horoz gibi ne var mı? Yoktu değil mi? Horoz gibi ol. Ben size horoz kısasını anlattım mı? Birkaç şey anlatmış olabilirim horoz kısasını. Allah Allah mi? Bir de mı? Yok. Horoz gibi oldun. Yani düşmanla karşı bir de horoz gibi olursan malı olmasın. Şimdi imparatorun, şimdi imparatorun bir tane e, horoza ihtiyacı var. Horoz dedi ki Çin, Çin İmparatoru, bana bu Çin'de en iyi horoz dövüşçüsü, kimse onu çağırdı dedi. Bir tane ihtiyar bir adam getirir. Dedi ki, şu horozlu al Çin İmparatorluğu'nun horozlu, bunu besle büyüt. Horozlu al diyor, aradan bir ay iki ay geçiyor, iyi bir dövüş horozlu olacak bu. Güçlü bir dövüş horozlu olacak. Aradan birkaç ay geliyor, İmparatorluğu adamlar geliyor diyor ki, ya bizim İmparatorun horozlu ne oldu? Bu horoz adam olmaz. Her iki ay sonra gelen diyor. İki ay sonra geliyor asker. Ya bizim imparatoru horozu istiyor. Bizim horozu oldu. Bu horozdan iş olmaz. Altı ay sonra gelir horozu oldu. Bu horoz tam diyor bir şeye başladı ama diyor düşmanlarını görünce diyor saldırıyor diyor. Yene duramıyor diyor. Yene olmaz diyor. Bir altı ay sonra ne oldu? Hasta diyor horoz şu an kama yerdi ama diyor e, konuşma esasında yani e, savaş esasında kendinden geçiyor. Aradan bir sene, iki sene geçiyor. En son diyor ki, e, horoz dövüşüsü diyor ki, sin horoz hazır diyor. İmparatora. Bunu, horozu diye horozlardan karşısına geçiyor. Bütün o diye horozlar saldırıya geçiyor. İmparatora horozu ne yapıyor? Sadece bakıyor. Sadece bakıyor. Baş bir şey yapayım. Sadece bakıyor. Onlar böyle yeni duramıyorlar. Kanatlarla, kanatlarla falan böyle. Çıldırıyorlar ama imparator morozu, sadece yukarıdan şöyle bakıyor. Ya diyor bu moroz diyor, yani dövüş oldu. evet diyor şu an tam kanama gel diyor. Şimdi bu diyor, ee, düşmanlarını gördüğü an saldırmıyor. Gayet vakur, gayet dik bir şekilde düşmanlar bakışlarıyla etkiliyor. Düşmanlar görse bile kendine geçmiyor. Kendine parçalamıyor. İşte ben de ki horoz gibi ol. <gülüyor> yani düşmanlarını gördün mü? Seni sevmiş insanlar gördün mü? Veya sen nefret insanlar gördün mü? Onunla karşı dik ol. Ezdin mi? Düşmanların da olsa boruz <gülüyor> gibi diklerse sıkıntı olmaz. Ee, bilinen bir şey de arkadaşlar, akarsu'dan akar neyden kimse sokmaz? Akarsu, akan ney? Hatta çok yüzeriz değil mi? Akarsu'dan neyden değil mi? Balçuk Sudan falan. Ama bar kapalı kapalıken o balçığın durgun hali daha mı kokutucudur? Değil mi? Halbuki Nehir akıllı gitmekte değil mi? Nehirden kimse korkmuyoruz. Balık avlıyorsun, yüzyıyorsun falan çıkın. ama baraj durduğu halde ne oluyor? Belli bir heybet var. Daha bir korkunç hale geliyor. İşte o baraj gibi belki. Yani sakin sessizsin ama o baraj gibi güçlüsün. İşte bu e, düşmanlarımıza karşı yani saldırarak değil, bizi sevmeyenler karşı saldırarak değil, dövererek değil, öfkelerek değil arkadaşlar. Peki baraj gibi daha bir, belki horoz gibi olumuz lazım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, Celle Sizler gerek hafif, gerek ağırlık olarak el birliği ile toptan savaşa çıkın. Şuraya Yılmaz Yana geçersin, Yılmaz yanına. Toptan savaşa çıkın. Toptan savaşa çıkın. Ve mallarınızla, canlarınızla Allah da cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz bu şey daha evlidir. Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, konumuz cihattı. Sahabe diyor ki bazı sahabeler, özellikle bazı zengin sahabelerin maldan dolayı, mülkünden dolayı, işten dolayı, ticaretten dolayı bir bahanı sundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ki dediler ki yani ya Resulullah bizim işimiz var, gücümüz var, bizim malımız var, mülkümüz var, bizim ee, ticaret yapıyoruz Kerranlarımız falan var. Yani biz de mi cihada çıkalım? Ya yani biz cihada çıkmazsak da biz otursak da evde ne bileyim biz size mallarımızla yardım etsek olmaz mı? Diye söylendiler. Bazı <gülüyor> sahabeler de biz yaşlıyız diyen sahabeler geldi. Bazıları biz ihtiyarladık. Bazıları bizim herhangi bir e, mal elimize mal mülk imkan yok. Bazıları yeni evlendik. Türlü türlü bahaneler gelen sahabeler oldu. Hangi neden dolayı arkadaşlar? Yani biz bu savaşa çıkmayalım. Çünkü bu savaş farklı bir savaş. Uzun bir savaş ve çok sıcak bir savaş. Yani Mekke'nin, Arabistan'ın en sıcak döneminde olan bir savaş olduğu için hep bahane öğrettiler. Cenab-ı Allah diyor ki, isterse hafif, isterse ağırlık olarak toptan Allah yolunda savaşın. Yani bahane istemiyor Cenab-ı Allah. Zayıf ol, yaşlı ol, ihtiyar ol, ticaret yap, malın mümkün olsun. İstesem istedikler kevranların olsun, istersem malın mümkün olsun, her ne olursa ol. Olur, Savaşta çıktıyor cenab Neyle? İster gerek hafif, gerek de ağırlık olur. Aslında burada bu işin e, nuzul sebebi. Bundan dolayı ayet ama zenginlik e, çünkü bu ayet özellikle e, zenginlik bir fitnedir. Ayet bunun için ilmiştir. İster zengin ol, ister fakir ol, Allah yolunda savaş. Yani hafif olarak hafif denmesinin sebe yani fakirsindir, fukarasındır. Hafif. Fakirsindir, fukarasindir. Malın yok, mülkün yok. Belli bir e, ticaretin yok. Yani karrem bir adamsın. İster böyle ol. İster böyle. Murat gibi ol. İstiyorsan da Hasan Usta gibi ol. Malın olsun, mülkün olsun, avaman olsun. işin olsun, gücün olsun. İsterse ağır olsun. Yani ister hafif, ister olur, ağır olur. Allah diyor ki ikinizin bahanesi de Geçersiz. Allah arasında Yani senin bahanen var. de bahanen var. Allah ikinizin bahanesi de diyor ki bu iş olmaz diyor. Ama etkenmem eee sahabelerin bizaktazına göre zengin sahabelerin malı mülkü olan ki bu da hadis-i Osman Malı mülkü olan sahabelerin e, biz malımıza destek versek de malsa mal, deve ise deve, silahı silah. Versek de biz geri kalsak. Yani biz bu da malla destek versek, Biz bu ticaret devam etsek diye söyle sahabeler oldu. Bundan dolayı Cenab-ı Allah vermedi. Zenginlik fitnedir arkadaşlar. Şimdi, e, sabreden fakir müslündür, cömert bir zengin müslündür, bu çok tartışılmış bir konu. Şimdi e, eminim buradakiler çok ki sabreden fakir daha zengindir. Çünkü burada genel olarak e, çoğumuz zekat verme insanlarında birkaç şey açar zekat vermeyecektir. şey. Sabreden fakir daha üstün denilebilir arkadaşlar. Tartışılmıştır. Arkadaşlar, cömert bir zengin, malun hakkını ve zengin arkadaşlar sabreden fakir gibi şeydir. Üstündür. Değil mi arkadaşlar? Şimdi fakir sabretmiştir, kendi sebebine olmuştur. Ama zengin, eğer zengin hakkını vermişse o hem kendi zengin hakkını yemiştir, hem de birçok fakir ne yapmıştır? işini İşini gücünü Zengin sabredebilir. Ama zengin de sabretmesi gereken şey ne? Manla sabredecek. Fakir ne sabredecek? Ya canım e, çikolata dondurmak istiyor. Ya sabret. Canım ben de keşaf pastatım olsa olmaz mı? Sabit kardeşim. Malum mümkün değil. edebilirsin. Fakir belki, ulaşamayacağı şeyler sabit edebilir fakir. Niye? Ya o zaman fakirsin. Şimdi, muvattırın kafasında <gülüyor> hayaller almadı. Yok. Niye? Diyor ki sana ulaşamayacağım diyor. Ya ulaşamayacağı bir şeyin, yani gelmemiş günün derdi neyi çekim gidiyor. Doğru mu? Öyle bir ah. Yok. yok. Ama zengin, zenginler sabit edecek. Niye? Zengin çünkü kafasına ne vardı? Şunu da alsam. Bunu da alsam. Şu da benim olsun zengin de bir de şeyi var, imtihan var. Zengin de zenginlere sabretik, sabret nasıl lazım? Şimdi e, kısa bir şekilde arkadaşlar bu yeryüzüne kavun gibi adım geldi mi? Geldi, değil mi? Kavun geldi mi? Geldi. Allah ne yaptı? Tamam. Yeryüzünün dibine batıdı mı? Batı. Hangi şeyin dolayı? Zenginliğinden dolayı değil arkadaşlar. Çok zengin olması on yirmi dibine batımadı. Zenginliğinin hakkın ömer için yeryüzünün dibine battı. Yoksa Allah'ın ee, Süleyman Aleyhisselam daha zengindir. Süleyman Aleyhisselam kavrundan bile zengindir. Süleyman Aleyhisselam. Ama malın mülkü zengin hakkını verdin mi sıkıntı olmaz. Sana bir şey gelmez. Kıyamet günü o maldan buktan dolayı imtihan çekmezsin. Ama hakkını vermezse işte kavru bir örnek. Allah kavru'na örnek ver, verdi mi? Verdi. Ee, Başta kim örnek? sana bir örnek örnekmedi evet. sana de bir yani. Şimdi bu aksi bir e, örnek. Nasıl ki kavru'nun yerine bile baktıysa de e mescit kuşu. Şu öte kuşu mu? Kuş gibi. Yani işçi gücü mescitte olan, evli ama namaz kılan, oruç tutan, gece namaz kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında evlı olan Salabe, Hazis de, O zamanki Hazis Salabe soran oluyor. Resul'un gözden düşüyor. <gülüyor> iki İkiyüzlü oluyor, münafık oluyor ve kaybadana kalıyor Salabe. Daha sonra tövbe etti mi Allah bilir. Ama bizim milletimiz kaybadana oldu oldu Salabe. Hanımı diyor ki Allah Resulullah git de dua etsin. Eşşü'le sahibiz mal verse. Ya diyor sahibiz ben nasıl söyleyeceğim diyor. Resulullah'a mal isteyeceğim. Utandı falan filan derken. En son ya Resulullah mal versene. Biraz malın mülküm olsun. Git ya sabet diyor. diyor. Senin için daha evli diyor. Gidiyor geliyor. Biraz da hanımın nefetlemesiyle. Git bir daha söyle diyor. Bir daha söylüyor. sabet. et. En son efez sallallahu dua diyor, Biraz da koyun falan veriyor ama dua ediyor. Yani zengin olması için mal bir sahibi olması için. Kötü bir şey değil. Ya dua etti mi, tamam o dua kabul olacak Allah Azze. Şimdi Allah katında makbuldur. Dua diyor, malı ölüyor, mülkü oluyor, koyunları oluyor, develeri, inekleri falan derken bir sürü malı mülkü oluyor. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Zekat fars kılıyor. Diyor ki gidin saleben yanına, ne yapın? Şu zekatten benzer alın bakalım. <gülüyor> ya salabe diyor, zekat. Ne diyor salabe evet. Şimdi gidin yarın gelin, bugün gidin yarın gelin. En son zekat denince en son diyor ki ya diyor siz diyor harç alamayınız. <gülüyor> Bakın. Bu söz adamı kafir edip. Yani Allah'ın emretmiş olduğu, Allah'ın helal kıldığı, emretmiş olduğu bir şeyi söylemek ama nasıl söylemek? Haraç. haraç. Yani. Siz haraç mı oluyorsunuz? Yani usule ne oluyor bu Allah ve resulü teşkil. Yani atı ne diyeyim? Böyle bir şey oluyor işte orada. Evet. Siz haraç mı oluyorsunuz? Benim malım benim ben, ben, ben kazandım, devdi dedi ama en sonra sallallahu ve sellem, salaba Resulullah sallallahu ve kaybetti dedi. Resulullah sonra Hazreti Bekir'e geliyor. Ya Bekir diyor. Şu malımı zekatına alsan Ya ben şu malımı zekatına alsan bitti. Daha sonra sallebe e, bu sallebe namazdan namazı koşan sallebe ne oluyor? Hani e, bizim tabirle cumadan cumaya, bayramdan bayrama gelen bir sallebe olmaya başladı arkadaşlar. İşte bu zenginlik bazen fitne olabilir. Şimdi bizim eee şu an fakir olmamız, fakirdiniz de. Yani birçok e, kişilere göre fakiriz. Öyle söyleyeyim. Zenginlerin, birçok zenginlere göre onlar bize yanına Bunlar ya. Arabası olup Bunlar çok fakir, fukara. Bu mahallede olamaz bile. Onların gözünde de fakirdir yani. Bu mahallede olmaz bile. <gülüyor> yani. Allah Allah. bile. Arkadaşlar. E, zenginlerin, bakın bu benim sözüm değil arkadaşlar. Zenginlerin manlul olması, mülkü olması, arabası olması, bebebesi, mersinler olması, zenginlerin bir sürü evler ve olmasa arkadaşlar, sakın bizi imen edilmesin. Sizi imen edilmesin arkadaşlar. Allah böyle bir şeyle ölmemizi de istemiyor. Böyle bir hedefte de istemiyor Cenab-ı Allah. Öyle bir hedef koymuş mu bize? İlk hedefiniz, bebebe almak. Sonra eğer daha sonra ikinci bir iki gücünüz olursa, mesele sanır. Böyle bir hedef katmış mı Cenab-ı Allah? Şöyle arabanın sürüdüğü kat hayatı katmadı. Ne diyor Cenab-ı Allah? Sizin hoşunuza gidiyor. Ne hoşunuza gidiyor? Arabalar, evler, tebessüsüsü 32. ayet geldi mi arkadaşlar? Öyle bir ayet yok mu arkadaşlar? Ne diyor Cenab-ı Allah'a Allah Allah Evleriniz diyor, arabalarınız diyor, mallarınız diyor, mülkleriniz diyor, Şu sus Cenab-ı Allah babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, mallar, ticaretleriniz, on sonra bu gibi şeyler, hoşunuza giden evler. Yani insan hoşunuza giden her şey eğer diyor, bunlar diyor, Allah'tan, Allah Resulü'nden onun yanında cihad etmekten daha sevimliyse, bekleyin Allah fasıkları doğru yönelilmesin. Hedef, demek bu değilmiş. Hedef mamluk değilmiş arkadaşlar. Hedef mamluk olsaydı zaten Cenab-ı Allah dedi ki, sizin hedefiniz e, şu eşe, bu eşe de benizdir. Ama Cenab-ı Allah e, hedef olarak ne katmış? İki hedefimiz arkadaşlar. Birisi nefsi ne nefsimizi Allah'ın razı olduğu şekilde getirmek. Yallah Allah nefsimizi mutmainne, tatmin olmuş nefsiden razı. İkincisi, bu nefsi mutmainneyle Allah'ın rızasını kazanmak. Bilersiniz ki Allah'ın rızası nedir? En büyüktür. Ayet-i kerime. Allah'ın rızası en büyüktür. <gülüyor> Müslüman hedefi bulması lazım arkadaşlar. Şimdi zenginlik bir fikredir ama e, bu ayet-i kerime için zenginler ilmiştir. Gerekse hafif, fakir kora. <gülüyor> gerekse ağır olarak e, el birliyle savaşın, mallarınızla, canlarınızla Allah'a onlara cihar edin. Şimdi, eee Hazis Osman da bir şeydi. Zengin miydi? Evet, evet. Çok zengin bir sahabeydi Hazreti Osman. Hı -hı. Allah onlar razı olsun. Amin. Şimdi, eee Tebük Savaşı'nda varsa Hazis Osman e, 200 tane deve verdi. Bizim sadece bildiğimiz 200 tane eee deve verdi Hazreti Osman'ın. Çünkü Tebük Savaşı önemli bir savaştı. 690 kilometre yol yürüyecek. 690 kilometre deveyle gidecek. At da gitmiyor şimdi. 130 noktacı atlar değişecek aslında. Deveyle ya da yayan altı yüz Buradan kaç kilometre? Ankara kaç kilometre altı kilometre alıyorsun? Yok yok. Yok 440 yok. Dört 500 kırk. Beş yüz Üstü Allah belgesin. Beş 500 diye. Yani 200 kilometre daha yani Ankara'ya git bir de gev gel yani yol. ya yol. Oğlum falan yani. He. 690-700 kilometre boyunca güvenecek arkadaşlar. Tabii ki bu savaşta kaçmak isteyen insanlar olacak. İşte Böyle bir savaşta Hazreti Osman ne diyor ya 200 tane deve. çuluyla semeyle, ezayla giyeceğiyle, her şeyle 200 tane de ve 200 tane de adamı şey yapacağım diyor. Tecellacıcağım diyor. Kılıçsa kılıç, oksa ok, yaysa yay, mifese mifep, ha, muzasta muzas. Her şeyle benden 200 tane adamı da, devesi de, her şeyle benden ya Resulullah diyor. Resulullah, ne diyor? Artık Osman'dan kalktı diyor. Kalktı, kalem kalktı Osman'dan. Ya Osman, diriliğini yapıyor. Bunu Hazreti Osman aslında birkaç yerde söylüyor. Bir Muhteş giderken söylüyor, bir de şimdi söylüyor. Tebbi söylüyor. Ya Osman, diriliğini yap. Kalem kalktı artık yaptığın işler, yaptığın günahlar olsa da artık şey yapmasın, dokunmasın. Çünkü öyle bir anda iki sene sana yani bolluk, bereket döneminde iki sene sana bile Beyamette mi? Yok. Yok. Ama yoklu zamanda yokken malın varsa yavusu 200 tane devam mı al sana 200 sandarı. Bütün malı mümkünse bu al hepsini Dileniye de kullan. Şimdi bir adam yaptığınına baksanıza. Bu adam daha sonra ufak tefek günah haram iş düşse bile öyle hazı sosun düşmedi ha. Yanlış anlaşılmaz. Yani artık bu adam öyle bir şey yapmış ki daha ne yapsın şimdi? Değil mi? 695 kilo diyor, bu Bütün malı yük eksik ve hazı bunu yapmış. Allah ondan razı olsun. Şimdi maalesef günümüzü Hazreti Osman sevmezler. Efendim yok çapurcuymuşlar. Efendim eşkiyaymışlar. Yok Hazreti Osman e, akrabalarını e, koruyanmışlar. Hazreti Osman Hazren Ermanlı bizim tabi öyle indirekanını yapanmışlar Hazreti Osman alakalı. Yazıklar olsun. Ya bu Hazreti Osman söylenem ya. Mustafa İslamoğlu gibi adam bunu söylüyor. Ya bu sahabe de arkadaşlar. Hazreti Osman hakkında böyle deneme arkadaşlar ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in övdüğü bir adam. Ya. Meleklerin bile hayal bir adam. <gülüyor> ya Resulullah müsaade etsen Evbekir içeri geçecek, gelsin diyor. Ömer Ali içeri geçecek, gelsin diyor. Osman içeri geçecek deyince Resulullah sallallahu ayağı su, suyun üzerinde, ayaklarını yıkıyor yani. Suya batırmışsa, kalkıyor, ayaklarını çıkartıyor. Dizin aşağısı ötük. Dizin aş aşağısını da örtüyor. Yatağı topuklamadan ayaklarını aşağı iniyor ee, şalvarına. Ya Resulullah, neden Osman gelince iyice indirdin diyor. Çünkü diyor Osman diyor, bu halim görse bana bir şey diyemez. Soru da soramazsın. Baş ya, Gider. Yani bir isteyemez, isteyemez. Sorusunda soru sormazsın. Tabi ki Hazreti Többekir, Hazreti, Tövbe, Hazreti geldi. değişmedi. Hatta sağımdan soluna oturdu. Hazreti Osman gelince indirdi. Sebep ne? Çünkü utanır Osman. Benim ee, Toplumun üstünü görse, hayastan dolayı konuşamaz. Utanır, terle gider. Çünkü diyor, melekler hayal ediyor Osmanlı. Ben de mi hayal etmeyim? <gülüyor> bu zata efendim, eşkiyaymış, çapurcuymuştur. <gülüyor> Yazıklar Osmanlı diye insanlara. Evet. Hazreti Osman 200 yüz tane arkadaşlar, bu olduğu yardım etmişti. <gülüyor> Çünkü e, can ile cihat, Allah-u Teala bu diye mesela can ile cihatla ile mal ile cihatamaz. Bu mal ile cihat Sadece bence Hazreti Osman'a arkadaşlar. Evet. Bazı sahabeler bir hurma tanesiyle, yarım hurma tanesiyle bile arkadaşlar yapmıştı yapmıştır? Desteklemişlerdir cihada arkadaşlar. Bazı sahabeler e, diğer kardeşlerine teyze ederek e, desteklemiştir. Ama burada Abdurrahman bin Afki bazı sahabeler fazlasıyla vermişler arkadaşlar. Çünkü 690-700 kilometre yol gidecek arkadaşlar. 700 kilometre yürüyerek günlerce, haftalarca yürünecek arkadaşlar. Bunlara e, hayvanın da insanın da Hepsi neye ihtiyacı yeme, içme suya ihtiyacı arkadaşlar. İşte bunun için ciddi madde bir hazırlık lazım. Ciddi maddi hazırlık lazım arkadaşlar. Allahü Teala malla cihaden bir de canla cihaden diyor. Canla cihade bir örnek yemek gerekirse arkadaşlar örnek çok. Biz buna çok örnek verdik eminim arkadaşlar. Kim var bizden biri olsun. Eyvallahın sahi. Değil mi arkadaşlar? Eyvallahın sahibi ve sallallahu aleyhi ve sellem sallam e, sahabesi En sahibsidi en zannat. Ebeniz ee, sahibi de. Resulü sallallahu ve sellem Medine'ye gelince kimin evinde kalacak? Bende var. Kal, bende, bende, bende deken Efe sallallahu aleyhi ve sellem deveye bıraktı şöyle kasvayı. Kasvayı ne çökerse mesutur yapın. En yakın evde orada kalacağım dedi. Çünkü kimse deveyle alak söyleyemezdi. Deve yürürken devenin önüne ot katıyorlardı. Yem katıyorlardı yani. Gelsin de çöksün de Resulü sallallahu deve şatlanmış. Hiç kimsenin evine bakıyor ne yemeğini yiyor. Sahabele kumlarsın. Yani otu görürse belki ot yerde çöker de, Hı. tamam Resul'a yanımızda komşu falan. Sahaba gidiyordu, e, at gidiyordu. Şeyin yanına. Hazret-i İbel Ensari'nin evinliğine düşüyor. İşte bu Hazret-i İbel 100 yaşını geçkin, ya 102 ya da 105 yaşında, 103 yaşında. 100'ü geçkin arkadaşlar. Nereye savaş çıkıyor? İstanbul'a. Konstantiniyye. Elbette bir gün fetholunacak. Onun fetheden askeri ve komutan, Hı. ne güzel askeri ve komutan. İşte Hı. bu hazret Fatih. Değil mi? Fatih. Fatih, ee, Fatih Sultan Mehmet'in ordusuyla arkadaşlar. Işte Eybal bu hadisi duyunca acaba ben miyim? Bak sahabe olduğu halde yani son nefesine kaldı. Ya sahabesin. Daha ne işi sen Konstantiniyye'de? Yüzü geçmiş. Işte ııı e, Eybal İstanbul'a çıkınca dediler ki ya Eybal Ensari Allah'a tebessesini doksan birinci etkimesinden yaşlıları ııı e, gücü ve işte özürlü olanları malı olmalı olmaları alı koydu. Cihada gitmene gerek yok deyince ama Allah diyor ki, gerek hafif, gerek ağır oğlu toptan Allah yolda savaşın diyor. Ben diyor iyiyim diyor. Ben baktım diyor Eyvallah Esra'ya ee, tabine birine baktım. Eyvallah Esra'nın kaşlarının beyazlığı şeye çıkmıştı. Gözlerine. Yani hem ihtiyarlıktan hem artık her tabi'nin beyaz olmuş. Yüzü geçmiş. deve binerken, atına binerken bir yar. Bir yar demediyordu. Yani şeye bile binemiyordu ha. Ya ata bile binemiyor. Evlatım diyor, ben cihada çıkacağım. Şöyle bir omuz ver de ata binim. Yahu dede oturacağız ama şimdi evladın bir bahanesi var mutlaka. İşi gücü vardır ama evvelen sadece tıkır tıkır. Nereye? Konstantinye, İstanbul'un Tavsu surlarında arkadaşlar. Hatta en son noktaya kadar gidiyor, o da şey tutuyor ve o da gömülüyor. Allah rahmet edersin. Allah şefa rahmet edersin. Evet, bu da e, Allah'ın da canla cihada başka bir yönde. Cenab-ı Allah diyor ki, eğer bilirseniz, Allah yolunda cihaz etmek, manla ve canla cihat etmek eğer bilirseniz, bu siz için daha hayırlıdır. Evet. Doğru mu arkadaşlar? Niye daha hayırlı arkadaşlar? Çünkü savaşırsanız savaşın sonunda ne var arkadaşlar? Kazanırsanız, ganimet var mı? Evet. Var. Daha mı hayırlı? Daha hayırlı. İkincisi, gazi olur musunuz? Eğer bu savaş sonunda kazanırsanız, hem ganimet aldınız, hem gazi oldunuz. Şimdi evde oturanlara, ganimet ve gazilik var mı? Yok. Yok dimi? Üçüncüsü bu savaşın sonunda Ganet gazilik var. Şehit ölürseniz nedir? Şehitsiniz. Şey, şey. Evde oturanlara Gannimet, gazilik ya da şehitlik var mı? Yok. Şehitliğin dışında cennet var mı? Var mı Şimdi bunlara her şey var. Evde oturanlara ne şehitlik, ne cennet, ne gazilik, ne gannimet Evde oturanlar var mı? Bunun yanında Allah'ın rızası var mı o savaş yedilenlere? Ettim mi beş? Allah'ın rızası olduğu evde en büyük şey Cevullaha mı? Allah Allah. Demek ki anlatıyor ki bilirseniz diyor. Bu sizin için yani bu 600 km savaş zorlu savaşı çok sıcak çok şöyle çok böyle ama sizin için de hayırlı. Çünkü size 5-6 şey vereceğim diyor. Kanunluk vereceğim, gazilik vereceğim, şehitlik vereceğim, cennet var. Efendim söyleyeyim benim hızam var, benim Hazam varsa benim Cemalim var. Bu sizin için daha de ayarlı değil mi? Şimdi hangi hayırlı? Gitmek mi? Yatmak mı? Allah yolunda bir dakikadır. Bir dakika nöbet bak. Halk meydanında. Bir dakika bak, nöbet bak. Bin yıllık ibadetten eftaldır diyor. Bak. Bir dakika sadece. Yani bir dakika altmış saniye. 60 saniye böyle Müslüman ordusunu böyle bir mevzide düşmanın geldiği tarafta bir mevzide beklemek bir dakika yüzlerce yıl, bin yıllık ibadetten Allah daha yıldır. Allah Allah. Ya. Şeye bak Bu Allah cihadın Allah. şeye bak. Ya Resulullah Allah. amellerin en üstünü hangisi deyince ne diyorsa sallallahu aleyhi ve Allah yolunda cihattır. Allah'ın kesin tek elini. Allah Bu döneme göre duruma göre değişebilir. Savaşa giden bir e, adama amellerin en faziletli sanki sanki sanki sanki sanki deyince Resulullah deyince ne dedi? Cihattır Ama o adam savaşa gittiği için ona en yukarı sözü olarak cihattır. Evet. Savaşa giden bir adama amellerin en üstüne deyince ne denir? Yani oruçmak mı denir? Namaz kılmak mı denir? Efendim sanki hanımların iyi davranmak mı denir? O aslan lazım? Cihat lazım. Bu en üstündür. Evet. Amellerin en üstünü cihattır. Halbuki başka bir ne diyor? Amellerin en üstünü de Allah yolunda iyiliği yavetmekte ne etmektir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Amellerin üstünü vakti kalan namazdır. Bu da hadis değil mi arkadaşlar? Bu da hadis. Demek ki duruma göre bunun dönem cihada olmadığı dönemde namazdır. Doğru mu? Cihada olmadığı dönemde e, hanımla bir yadayken unutma amellerin en üstünü hanımla yedememektir. Çocukla yedememektir. Namaz kılayken namazdır. Duruma göre e, şekil değiştirebilir arkadaşlar. Demek ki Allah'ın da cihadın e, çok çok faydalı arkadaşlar. Çünkü yani ömün geri kalan kısmında arkadaşlar e, şu anki duruma koyacağımızın garantisi yok. Diyelim ki cihada çıkmadık. Allah yolunda mücadele etmediler. Herhangi bir e, malla canla da mücadele edilmedi arkadaşlar. E, şu anki konumu sahabele dair dahil olmak zorunda. Çünkü bazı sahabele ile sonradan ee, dönen dinen tek düşavlara dola kardeşim. Resulullah selamına sonra veya e, münafıklar, veya bizde şu anki durumumuzun koyacağımız var mı? <gülüyor> var mı diyemem mi? Mesela Ben şu an böyleyim. Ben öncüler böyle kalacağım. Ben <gülüyor> cennet yanıma adam bu haldeyiz. en de sadece cennet geçecek. Çünkü niye? Kalbimize iman var. Amel de var yok. Ya işte günahımız var, haram falan var ama iman da var, amel de var. Kelime-i şahadet kelime-i tevhid söylüyoruz. Allah ve Resul'unu vallahi seviyoruz. O zaman bir diyemeyiz arkadaşlar. Biz sadece yaptığımız ameller gibi, şu an durumuz durumuza göre cennetlik Neyse. amel işliyoruz. Yani cennetteyiz değil mi? Şu an cennetlik amel işliyoruz. Yani cennettekilerin amel işliyoruz. Cennete giden kişilerin amel işliyoruz. Veya Allah'ın rızasına uygun ameller işliyoruz diyebiliriz. Ama biz cennette miyiz? Allah bilir. Son nefemize ne olur arkadaşlar. Kul, amel işler, amel işler, amel işler, sonra ölümüne yakın ona cehennelik ameller gösterilir. Bakın, yap denilmez, olmaz. gösterilir. Ne gösterilir? İşki gibi, kumar gibi, zina gibi, haram, şu, şu, şu gösterilir. En son, ee, kişi ona meyleder, dağlar, Allah onun canına alır. Çünkü kalbinde hastalık var. Evet kalbindeki o içki, herkisiyle ilgili işi, Yusuf'ta içki hastalığı vardı. Daşkara da kuma hastalar var Allah korusun, Semide zina hastalığı vardı, ben de dünya karşı, para karşı çok fazla hastalar vardı. Şimdi biz bu hastalığı yenemezsek, eninde sonunda bu hastalık ne yapacak? Bizi bir da kişi sıkıştırır. Yani bizim ümümüz zika, ne yapalım seyler. Ne zaman gün gelir, bekle, bekle, bekle, gün gelir, işkine karşı meyve seni bir meyhanın içine sotun. Eğer kalbimizde dünya ve işleyiler karşı, bu gibi şeylere karşı bir meyvan varsa, Tövbe istikayet edin, bunu silelim arkadaşlar. Silemezsek bizi köşeye ne yapar? Sıkıştır. Sıkıştırdım, anamızı ağlatır arkadaşlar. İşte bunu anamızı alır. Can bana işle gelmiyor. İşle gelmez sana. Çünkü sen iş ki iş Şeytan biliyor. Şeytan diyor ki, cihan iş ki işmez. Hayatta cihan, cihan sana işle geliyor mu Allah için? Hiç iş işliyor mu? Değilmiyor. Ama nereye gelir? Anamayla gelir. Parayla gelir. Çünkü niye? Ya şeytan diyor ki, ben buna Ömrümü ona içki diye söylerim ki içki içtik şeytan biliyor. Ama başı yerden gelir. Meil yani yumuşak kanını biliyor. O yumuşak kanına gelir ya diyor işte. Evet. Bizim de arkadaşlar eee davetimiz yok. Çünkü şeytana korktu bak ya. En esisi budur aslında. Evet. Yakın menfaat. O bir yakın menfaat veya orta bir çocuk olsaydı yani denseydi ki "Hüsrev selam selam ya arkadaşlar." Musa'nın Gidebilirsin. Ev denseydi ki ve söyleriz Ya arkadaşlar şu ilerde savaşa da savaş şu 20 kilometrede 10 kilometrede düşman zayıf. iyi de manlık var, iyi de garnitür var. Denseydi münafıklar gider miydi savaşa? Giderlerdi. Allah diyor ki yakın bir manfaat yani garnitür ya da kısa bir yolcuk olsaydı ortaya da kısa bir yolcuk olsaydı mutlaka münafıklar akan düşerlerdi. Yani ya bu bize gelecek. Demek ki arkadaş münafıklar savaşa çıkmadılar. Bir Demek ki yani Allah yolunda olsan bile, olduğu iddia bile arkadaşlar bazen mesafeler bazen uzun nefesler, uzun yolculuklar seni sıkabilir. İbadetler böyle arkadaşlar. Namaz böyle, oruç böyle, zekat böyle, hac böyle. İnsan yaptığı ölünce kadar ibadetmesi lazım. Bu uzun bir yolculuk. Doğru mu arkadaşlar? Ben azından söyleyeyim. Birbirine matup koşusu arkadaşlar. İslam, amel, ibadet matup koşusu gibi. Evet, yakın menfaat ya da orta yolcu. O sırada sen peşe tıklarsın ya, ya Muhammed. Peşe gelirler de, Bize geleceğiz, münafıklar derdi. De. Şimdi, bize de bu, yani acele istemek, acele menfaat veyahut da kısa yavuzluk istiyoruz. Kendi hayatımıza bunu nasıl açılacak arkadaşlar? Bunu aslında açıklamanın bir yolu biz ki acele menfaat istiyoruz. Yani bu dünya hayatında Yaptığımız ibadetlerin karşılığını istiyoruz. Yahu dua ediyoruz, duamız niye kabul olmuyor? Allah bizim bu iş niye niye Ya Yahu namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bazen böyle cahiller geliyor kardeşlerim. Vallahi bana bunu cahiller soruyor. Akıllı da bu soru sorulmaz. Ya ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, şunu yapıyorum, başlıyor mu bela musul eksik olmuyor? Niye sen namazı, orucu, şunu şunu yaparken baştan bela musibiyetin gideceğini Allah vaat etti mi? Bana böyle Kuran yok. Yok bir ayeti yok. Ben namaz kılacağım, musibiyet vermeyeceğim gibi ayaklar mı? Ve ben o üç sene zikir yapan'a, ben cihana çıkana musibet vermeyeceğim diye bir halet Yok. Tam tersine, şeyden daha fazla yiyecek, Daha çok seninle uğraşacak. Niye? Çünkü değil ki, bu adam <gülüyor> hedefi büyüttü. Hedefi ne oldu? Cennet. Ya o da hedefi büyük. Daha önceki hedefi neydi? malım olsun, mülküm olsun, avam olsun, şuyum, buyum olsun. He? Daha bir iyi yaşam olsun? Şimdiki hedefi ne? Cennet. E seni boş bırakır mı şimdi? Boş evde hırsızın ne işi var? Şimdi sende iman oldu. İmanını yaşamaya başladın. E tabi ki şeyden seninle yaşayın. İşte burada e, dünya hayatı yani ibadetin karşılığı menfaat. Biraz acıla istiyoruz arkadaşlar. Eğer ki kısa yolcuk olsaydı, yakın bir olsaydı ya Muhammed peşe takılırlardı o münafıklar. Dünya hayatı uzun bir yocuktur. Bazen çocukluğundan, bazen gençliğinden, bazen orta yaşından ta ölünce kadar sohbete edeceksin Ya hafta bir günü, iki günde, üç günü sohbete gidelim ya. Şimdi, çoğu insan nefes etmiyor. Ha Nereden? O zaman Doğru mu efendim? Doğru. Çoğu insanın nefes etmiyor. Yani çoğu insanın, yani on yıl, yirmi yıl, otuz yıl, kırk yıl boyunca sohbete etmek zorunda kalırsın. Yetmiyor. 30-40 yıl boyunca bazen veya 50 yıl boyunca ömrüne göre Allah ömrümüzü imanla geçsin inşallah. 30-40-50 yıl boyunca namaz kılacaksın. Uzun bir suluk arkadaşlar. Ölünce kadar namaz, ölünce kadar sohbet, ölünce kadar oruç, ölünce kadar zekat, ölünce kadar sadaka, ölünce kadar iyiliği evet, ölünce kadar ee, haram olan, günah olan, çirkin o uzaktır. Ölünce kadar mı? Ula hiçbir tatil yok. Ya bu Cuma pazar ne işi yani? abi? Gülmem. <gülüyor> <gülüyor> Cuma'si pazar ne iş arkadaşlar? Cuma pazarın amacı tatil olsun. O gün yaz, nefes ala, e, nefsimize göre daralat değil mi? Yok arkadaşlar. İslam'da böyle tatil yok. böyle Cuma'si e, tatil, Cuma pazar. Birisi Yahudilerin, birisi Hristiyanlar mı? Arkadaşlar. İmam yani böyle, bugün namaz kılmazsa olmaz mı? Olmaz. Ya sabah namaza atamayın Olmaz. <gülüyor> ya bu sene bana uçluyorum. Ya geçen sene uç tuttum bir boş bir dolu yapsa. Yok arkadaşlar. Yani haram olan, günah olan şeylere de izin yok. Emirlerde yasaklarda izin yok arkadaşlar. Sahaba geliyor diyor ki yani daha mi genç. Delokanla yakışıklı. Ya Yusuf ya ben saybiat ettim, iman ettim. Tamam sıkıntı yok. Müsaade ben zina edeyim. Ben izin mi? Peki ben sana müsaade ederim. Zina et diye. Resul sen diyor mu? Ya bu gençtir ya. Delokanıdır. Yaşında da 20, 22 ya 23 yaşında. Ya bu adam elli yıl boyunca yaşayacak, altmış yıl boyunca hiç ziyaretmeyecek mi adam? Ne diyor? Olmaz diyor. Dese ki, dese ki, ya madem bu İslam dinine zinaya Ozan İslam dininden çıkayım dersen ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Cipe dediği gibi, ya gir, girmek bir dert, <gülüyor> <gülüyor> çıkmak bir dert. Ulan çıksan da kafayı kesek. Niye? Müftet olurum. İslam'a girip çıkarsan müftet, müftetlerin de işi <gülüyor> Ölüm. Hayda! Ulan girsem kesiyor, siktirin kesiyorlar değil mi ya? Sünnet meselesinden. Şimdi, e, böyle bir mesele arkadaşlar. Uzun soluklu bir yoldayız arkadaşlar. Uzun soluklu. İş ki, e, nefesimizin yetmesi. Bazen böyle e, İslam din yaşarken, bazen bu maraton koşuna koşarken arkadaşlar nefesimiz kesilecek. Bazen nefesi daha ağır alacağız. Bazen böyle yerimize sayacağız. Bazen böyle sohbetler gelmek istemeyeceğiz. Bazen namaz kılmak istemeyeceğiz. Bazen koşmak istemeyeceğiz. Bazen zikir yapmak, bazen parımızla kez zekat yapmasınlar ölmek istemeyeceğiz arkadaşlar. Ama her ne olursa olsun de ki ben yolumuzun, menzilim uzun, saat var, ahiret var, kabir var, cehennem var. Sen bu düşün ve münefer sal Bismillah deyin başla. Çünkü bu iş uzun. Arkadaşlar ya yolda kanma var mı? Var. var. Sonu getirmeden e, örnek var mı? Arkadaşlar. Allah korusun arkadaşlar. Onun için bu uzun yolda bize ne lazım biliyor musun arkadaşlar? Vallahi ne lazım biliyor musun <gülüyor> arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki evet bize Allah'ın yardımı lazım. Bize Efendim efendime ihlas lazım şu. Bunların hepsinin de oluşması için bize hakikaten de ehli sünnet vel cemaat bir topluluk lazım. Eğer sen tek başına ben yaşam diyorsan yaşayamazsın. Sadece bu Hazri İbrahim'e has bir şeydir. Ne diyor Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam için? O tek başa bir ümmettir. <gülüyor> Kalka gibi adamdı ya, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Ama Vesselam ve Ümmet-i tek başa biz yaşayamayız. Çünkü İslam dini topluluk yaşayan bir Bakın Hac toplu mu? <gülüyor> Namaz toplu mu? <gülüyor> Bakın, ibadetlerimiz bile toplu yapıyor. Yemeklerimiz bile toplu yayınıyor değil mi? Yani her şeyimiz toplu olması için. Cuma gidiyorsun toplu. Yani bunların amacı ne? Devamlılık toplanmak. Allah ne diyor? Allah bir binanın duvarları gibi saf tutarak çarpışanları ne yapar? Sever diyor. Saf süresi senin dört ya da beşinci Bakın bir binanın turlarına gibi saf safa hocasın ve ketleneceksin. Böyle çarpışanları sever diyor Cenab-ı Allah. Yani İslam dini, cemaat dini. Ferdi yaşasan bildiğin dedi arkadaşlar. Ferdi yaşasan kapatsın. Nasıl ki tek başına dolaşan kurdu, kuzuyu kurt kaparsa tek başına dolaşan kişi de ne yapar diyor? Şeytan ne yapar? Kapar diyor Resulullah sallallahu Kim diyor cemaatten ayrılırsa? Kim Cahili. diyor cemaat Cahili. ayrılırsa? İslâm yularının ipini İslâm yularının ipini bu orundan çıkartmıştır. Cemaat <gülüyor> <yersin>. Cemaatten <gülüyor> ayrılan Allah'ın Allah'ın rahmetine ayrılmıştır. Hep bunu hadis yavaştır. Cemaat ayrılır. Allah'ın rahmeti cemaat üzerindedir. Bu da bir hadistir. Onun için eee cemaate ben demeyeyim O, A, B, C, D, E, F diye arkadaşlar. ehl sünnet vel cemaat olsun arkadaşlar. Oraya yapışın. Eğer o cemaate haram ya da kötü bir şey görmüyorsa yapışın. Eğer ki o cemaate gidiyorsun, attım Süleyman kardeşimiz geliyor. Kaç oldu yeni Süleyman? Bir yıl oldu. Bir yıl geliyor, eğer bu bir yıl içerisinde, üç yıl içerisinde, beş yıl içerisinde <gülüyor> ibadetlerinde, tapuvasında, amelinde atma gördüyse atma gördüyse, devam et kardeşim. Eğer sen bu bir yıl zarfın içinde daha da kötü yola girdiysem, ulan bir yıldır bu değil mi ama ne namaz kaldı, ne oruç kaldı, ne bir şey kaldı. Daha da kötüleşti diyorsan, abi Allah yoluna çıkarsın. Bugün daha iyi olur. Hatta hemen gittim. Bu iş böyle. Eğer sen cemaat daha da seni teşvik etmiyorsa, seni yoğurmuyorsa, daha da ibadete amele yönlendirmiyorsa, o cemaat cemaattir. Ama yapmıyorsa ayrılık kardeşim. Herkes işine gücü herkes rahatına baksın. Evet. Bitiriymiş Allah. Fakat o meşakkatli mesafe kendilerine uzak geldi. Artık ki kilometre. Ama Allah'ım. Bir de Resulü sallallahu ne yapardı? Savaşı giderken söylemezdi. Bu sefer ne yaptı? Söyledi. Tabii ki. Tabii nerede? Biliyor musun Şam Arabistan'ın girişi ne? Şam tarafında. Arabistan'ın girişinde. Yani Suriye, Ürdün'ü geçiyorsun. Tebük başlıyor. Şimdi biz de oradan gittik. Yani Ürdün bitti mi? Arabistan'ın girdin mi? İlk hangi şeye geliyor? Tebük. <gülüyor> nerede? Medine nerede? Tebük nereden? Ama Allah. Im. Şimdi böyle bir mesafe yarım günlük yol. Arabayla yarım günlük yoldan bahsediyorsun Arabayla yarım günlük yoldan ama Allah. Im. 700 yüz kilometre yoldan bahsediyorsun. Ne olur Cenab-ı Allah diyor ki bununla bebe. Dediler ki münafıklar, Hı. eğer gücümüz olsaydı elbette çıkardık. Yani biz gücümüz olsaydı elbette bize savaşa giderdik yani. Biz gücümüz yok. Yalan. Allah diyor ki, çıkar diye yakında sana yemin edecekler. Ettiler. Ne? Allah adına yemin edecekler. Vallahi billahi asla bizim gücümüz yok. Vallahi bize bizim gücümüz olsa gelirdik. Biz hastaydık. O gün gıyık oldum. O gün nezle oldum. O gün kulağım ağrıdı. O gün burundaki kıl düştü. O gün e, sırtım acıdı. O gün sivilce çıktı falan filan. Böyle küçük bahaneler. lan Gelmeyeceksin ya. Cihanı çıkmayacaksın ya. Hep bir bahane Hatta diyor ki Cenab-ı Allah Allah adına yemeğe ederler bunlar bu münafıklar. İki yüzlüler. Yemeğe ederler. Nefislerini helaka sürüklediler. Yani kendi canlarını helak ettiler. Bu munafıklar. Allah biliyor ki, Allah biliyor ki çünkü onlar kesinlikle yalancıdır. Bu münafıklar, sene izin sene kesinlikle yalancıdırlar. Şimdi münafıklar münafıklar alamet levha mı kardeşim Ne? Yalan söyler, değil mi? <gülüyor> Söz öyle. Sözle doğması başka ne var arkadaşlar? Evet. E madi hader ne? üç tane değil mi? Dört, üç tane. Üç tane. Dövüşün abi. Esas zamanda haktan ayrılırlar. Bilmiyorum. Yani kafirle Müslümanların karşı karşıya geldiği zamanda. Evet. Kafirlerin sapında yer alırlar. O biri üç tanesi Müslüman. Hadisi geçir. Da... Evet. Hadisi üç tane geçir. Münafığın alamet üçtür diyor. Şimdi ııı e, münafığın alameti bu şekilde ama buradaki münafık buradaki münafık itikal eden yamulmuş, dışı islamla süslenmiş, batini e, yınanların, çıyanların dolaştı bir insan. Münafıkların bir başka bir alameti, genel kufana kim geçiyor? Onlar Üçene. Üçene Üç. namazı nasıl kalkarlar? Üşene. Üşene kalkarlar. Yatsı ve sabah namazlarına münafıklar nasıl ne gelir? Ağır gelir. Kim diyor bunu? Resulullah sallallahu diyor. Münafıklara diyor, münafıklar diyor yatsı namazıyla sabah abi abi gelir. Sen sen namazı ağır gelir. Kılmak istemez. Yatsı namazı kılmak istemez. Sabah namazı kılmak istemez. Çünkü münafıkların huyunda yatsı ve sabah namazıya gitmek yoktu. Resulullah döneminde münafıklar yatsı ve sabah gelmez gitmek gelmezlerdi. Yatsıda uyuyakalmışım. Uyumuşum. Derlerdi. Yatsı namazı uyuyakalmışım. İşte bahane var. Çünkü uyutup bahanedir. Münafıklar için. Ama sahabeler gelirdi. İşte münafıkların böyle alameti. Var. Münafık kafirdir arkadaşlar. Çünkü münafık e, akilette cehennemin en dibinde olacaklar. Bakın. Kafirden bile kafir. Şimdi şimdi o kafir anayi ki ben Müslüman değilim ben kafir mi kardeşim diyor. Yani Yahudi, Hristiyan olabilir. Veyahut da Türkiye'de yaşayan ve mahallede bir kafir olabilir. Sen ne diyorsun? Ya bu adam Müslüman değil kafir. Sen ona göre gardın alır mısın Hüseyin abi? Ona göre davranır mısın? Ona göre der misin? Arkadaşlar haber olsun. Bu adam şiddetli hazır bir kafir. Dikkat etmek lazım bu adama karşı. Değil miyiz? Değil miyiz? Diyor, diyor. Diyoruz. Ama şimdi aramıza bir müdafak olsun. Allah korusun. Cenab-ı Allah koysa inşallah. Aramızda veya herhangi cemaatte bir tane münafık olsa anlar mıyız? Çok, çok. Mümkünlü neredeyse. Anlamayız. Yahu yastır namazları kılmadın. Bu adam münafık mı? Diyemeyin. Niye kılmadın? Yahu unuttum Allah ben affetsin. Bu adam nefsime düştüm. Ne? Kurtulur. Doğru mu arkadaşlar? Münafık seni satar. Yarı yolda bırakır. Senin hele ki zor zamanı zamandırken senin özel bilgilenmezse özel bilgilenme paylaşır. Lağmen bir cemaate gittim. Cemaate böyle böyle. Filan, falan. Ajan gibi aralatsa Özelini açıklar. Yayar. Münafık böyle pisiktir. Cehennemin en dibine münafıklar. Niye? Çünkü münafıklar Resulullah'ı gördüler, evet. gördüler. gördüler mi? Gördüler. Allah'ın ayetlerinin inişini gördüler mi? Gördüler. Mucizeler gördüler mi? Yani bu kadar şeye rağmen sen hala münafıksan daha yapacağım şu. He olsa yani kafir olsan Ebu Celle olsan neyse. Ama sen bu kadar şeye rağmen hala münafıksan bir de daha da kötüsü. Yani bu münafıklar Ömür boyunca namaz kılıyor. Ömürünce oruç sütüyor, Zekat verdiği halde gene münafık. Ama ya bari adam gibi iş yap yani. Lan vermeyi veriyor. Bari hakkıyla yap bu işi. He? Madem namaz kılıyorsun sırf sadece beni görsünler hadi, Bari Allah için kıl da hani. Kıl ben kılacaksın. Kelle gitmesine kılıyorum bari. Düzgün kıl ya. Allah bizi bu ay sütümeti korusun inşallah. Amin. Ama e, şimdi kulumuz cihattı. Cihat, arkadaşlar, böyle hadi, hadi cihada demekle, cihada çıkılmıyor. Çünkü cihat için kendimizi hazırlamak lazım. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bir adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Arkadaşlar bu adamın cihada çıkmaz zor mu? <gülüyor> zor. <gülüyor> hani imkansı demiyoruz ama zor. Cam, sahabeden böyle e, cihada çıkan yok mudur? Vardı. Ama arkadaşlar, sahabe kimi gördü? Resulullah'ı gördü ya. Şimdi Resulullah görüyor görmüyor, Adam ne yapıyor? Zaten imanı zirve ben neyin imana giriş. adam vesula görüyor imana zire oldu bir bir de yani cahilken alim oluyor mu alim, alim. bir de nefsi mutmaine oluyor vesula yani yüzünde <gülüyor> ha iki kelime söylüyor tamam diyor yani ben bitir bana kılıç ver diyor cahilken diyor iki kelimele canından geçiyor bakın iki kelime söylüyorsa sallat seram canından geçiyor ya malı canı karısı çocuklar yok mu var mı onun nefsi yok muydu o sahabeden. sabah Sahabe dememiydi yavaş şimdi cahil çıkıyorum öleceğim Demedi mi? Diyen yok muydu? E vardı. Ya o karın ne olacak? Hatta hadise diyor ki ee, cihada çıkan kişiye şeytan yaklaşır. Sen nereye gidiyorsun? Hadise diyor sen nereye gidiyorsun diyor. canın gidecek diyor. Öleceksin. O diyor gittikçe der ki ya o karın diyor dur kalacak diyor. Karın diyor başka adamlar olacak diyor. Yani vazgeç ha. Çocuklar yetinmeyecek diyor. Allah ve sen çocuklar ne olacak diyor. Şeytan mı onu söyler. Ya yani sen demen lazım. Allah var. Hasbinallahu ve neymelekil. Değil mi? Demez değil mi? Ama o diyor, şeytan, şeytan elinde kılıç, makinan, tüfek olduğu halde yani belki birkaç saniye, birkaç dakika öleceksin belki şehit olacaksın ama hala son nefese bile ne yapıyor? Evet. Ya diyor, aman Allah'ım işte kaç ya! Lan dön git ya. İşte yaptın, cihada katıldın, savaştın, tam daha ne yani. Yani girmedi gözün gözün tolmış diyor. Gazdesinden sana. Orada bile son nefese bile arkadaşlar şeytan sağdan soldan evet. maalesef yaklaşıyor. İşte nefsimize cihat. Arkadaşlar biz nefsimizi hazırlamazsak, nefsimizi cihad hazırlamazsak, beden cihad etmez. İstemez arkadaşlar. Amellerin en üstünü, hadise diyor ki cihadın en üstü nedir? İşte. Sonunca cihada üstü iyiliği emretmek <gülüyor> kötüdene yapmak. Ya <gülüyor> Ali diyor şu an sen kitabelli bir kavme karşılarsın. Kim? Hayber savaşında. Doğru mu? onunla ilk önce Allah'a iman, Resulullah'a imana çağırıyor. Ev gelirse namazı orucu falan, zekata emret diyor. Doğru mu? İşte tebliğ et diyor onlara. Eğer senin ve seninle birini iman etmezse, üzerine güneş doğan her şeyden nedir? Dağılır. Cihat, cihat, öldürür mü? Öldürür. Tebliğ ne yapar? Yedir. Evet. Hangisi dağılsın? Evet. Tebliğ dağılsın. Çünkü amellerin söyledi tebliğ. Bakın cihat ne yapar? Şimdi adam buraya, lan imar tut tut Ama tebliğ etsek ne de 30 kişinin ölmesi ne de 30 kişinin dilmesi. 30 kişinin dilmesi belki bu 300 kişinin de dilmesi <Gülüyor> ne olacak? Sebep olacak Onun için cihadın amacı tebliğdir aslında. Yani Osmanlı ordusu da daha önceki ve daha sonraki tarih oktan ve günümüze kadar ise bütün İslam bütün amacı yani cihat amaç öldürmek değil. Cihad sadece İslam hakimiyeti ve cihat, tebliğ var, tebliğ yapması tebliğin yapılmasıdır arkadaşlar. Şu an bakma günümüzdeki bazı cihat yapım diyen ee, maşalara. Evet, nefsi hazırlamak lazım. Bu nefis, cihada hazırlamak lazım. Şimdi biz daha emmaredeyiz. İşin levamesi var, mülhimesi var, mutmainesi var. İşte yani nefis hazırlandıkça, cihada karşı, namaza karşı, oruca karşı, zikrullara karşı, gece namazı, yani nefis ibadete alışıkça ne oluyor? Cihadı sevmen lazım. Cihadı sev sev e, evet. Kimin kalbinde kimin diyor kalbinde cihat sevgisi olmadan ölürse. Ama cihat sevgisi olma içinde. Eksisi var şimdi tabii. Demokratız, takva falan böyle şimdi herkes güzel oturuyoruz. Tabii ki bir arayız ee, olur. kimin eee cihat sevgisi olmadan ölürse münafık üzerine olmuştur. Şimdi ben biliyor musun Fatih'e vereceğim. Ufusu olan varsa kaçacak şimdi. <gülüyor> El Fatih.